Euzu billahi mineşşeytanirracim. Er-risalatu'l-mufide tevhid, şirk, küfür ve nifak kavramları hakkında faydalı, önemli ve değerli bir risale. Tevhid. Allah'a hamdolsun olsun o bize yeter. Seçtiği kullarına da selam olsun. Allah seni doğruya iletsin. Bilesin ki Allah Celle Celalü insanları ve cinleri kendisine ibadet etsinler ve kendisine hiçbir şey ortak koşmasınlar diye yaratmıştır. Allah Celle Celalu şöyle buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyet 56 İbadet, tevhidin ta kendisidir. Çünkü rasullerle ümmetleri arasındaki çekişme hep bu noktada olmuştur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz her kavme Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için bir Resul gönderdik. Nas Suresi 36. Ayet Tevhidin çeşitleri 1. Rububiyet tevhidi 2. Uliyet tevhidi Üç isim ve sıfat tevhidi. Şimdi tevhidin bu üç türünü ele alıp sırasıyla inceleyelim. Rububiyet tevhidi. Yüce Allah'ı rububiyetin yani Rab olması, yaratması, yetiştirmesi ve imkan vermesi bakımından bilmemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki müşrikler tevhidin bu türünü kabul ediyorlardı. Fakat tevhidin bu çeşidini kabul etmeleri onların İslam'a girmeleri için yeterli değildi. İşte bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Döneminin müşrikleriyle savaşmış, onların canlarını ve mallarını helal kabul etmiştir. Tevhidin bu türü Allah'ı fiillerinde bilinemektir. Bunun delili Yüce Allah'ın şu ayetleridir. De ki, size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Ya da kulak ve gözlere sahip bulunan kimdir? Ölüden diriyi çıkartan ve diriden ölüyü çıkaran, her türlü işi düzene sokan kimdir? Allah'tır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. Yunus Suresi 31. Ayet Ey Muhammed de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Allah'ındır diyecektir. Öyleyse hiç düşünmez misiniz de, yedi kat göklerin Rabbi ve yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diyecektir. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız de, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkiyet ve yönetimi elinde olan, her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan, buna muhtaç olmayan kimdir diye sor. Bunların hepsi Allah Allah'ındır diye cevap verecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Müminin Suresi 84. 89. Ayet. Bu husustaki ayetler oldukça fazladır. Burada özetlenemeyecek kadar çok, zikredilmesi gerekmeyecek kadar meşhurdur. 2. Uliye Tevhidi <gülüyor> Geçmişte ve günümüzdeki çekişme daha çok tevhidin bu türünde cereyan etmiştir. Bu kulların yaptıkları fiillerde yani dua, Nezr yani adak adama, nar yani kurban kesme, reca yani ümit etme, hav yani korkma, tevekkül, Rahbet yani arzulama, rahbet çekinerek korkma, inabe yani yönelme gibi ibadetlerde yüce Allah'a billemeleri anlamındaki tevhiddir. Allah'a ibadete layık yegane ilah olarak tanırken ibadet hususunda bir başkasını asla ona ortak koşmamaktır. Mesela duanın İbadet olduğunun delili şudur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mümin Suresi 60. Ayet Bu ibadet çeşitlerinin her birisi hakkında Kur'an'da delil mevcuttur. İbadetin aslı Allah'a ihlasla yani hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmektir. Yalnızca Resulullah'a tabi olup başka kimselere tabi olmayı reddetmektir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Şüphesiz mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiçbir kimseye dua yani ibadet etmeyin. Cin Suresi 18. Ayet. De ki ey insanlar ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldüren O'dur. O halde Allah'a ve Ümmü Nebi olan Resulüne iman edin. İman edin ki O da Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmektedir. Ona uyun ki hidayet eresiniz Araf suresi 158. ayet. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ibadete layık, ilah yoktur. Şu halde yalnız bana kulluk edin diye vayetmiş olmayalım. <gülüyor> Enbiya suresi 25. ayet. Gerçek dua ancak ona yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteğini yerine getiremezler. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye suya avuçlarını uzatan kimseye benzer. Oysa uzanıp suyu avuçlamadıkça su onun ağzına gelmez. İşte kafirlerin duası böyle boşa gitmektedir. Rad Suresi 14. Ayet Keza hak yalnız Allah'tır. Onun dışında dua etmekte oldukları ise batıldır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Hac Suresi 62. Ayet Bu husustaki ayetler bilinmektedir. Allah Teala Resul'e itaat hususunda da şöyle buyurmaktadır. Resul size neyi neyi verdiyse onu alın, neyi de yasak ettiyse ondan da sakının. Haşr suresi 7. ayet. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah muhakkak ki gafurdur, rahimdir. Ali İmran suresi 31. ayet. İsim, sıfat ve zat tevhidi. İsim, sıfat ve zat tevhidi Allah zatında isim ve sıfatlarında bir olarak tanımaktır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. De ki o Allah bir tektir, Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir fakat her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona eş ya da denk değildir. İhlas suresi. En güzel isimler El Esma'il Husna Allah'ındır. O Allah ona güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola, yani ilhada sapanları bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Araf suresi 180. 180, 180. ayet. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki o iştendir, görendir. Şura suresi 11. ayet. Şeyhul İslam Müceddit Muhammed bin Abdülvehab, Raymaullah, Rubibiye tevhidi, Uluye tevhidi ve sıfat tevhidi hakkında sorulan bir soruya şöyle cevap vermiştir. Rubaviye tevhidi, kafirlerin de kabul etmiş olduğu tevhiddir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. De ki, size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Ya da kulak ve gözlere sahip bundan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran, her türlü işi düzene sokan kimdir? Allah'tır diyecektir. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. Yunus Suresi 31. Ayet Uluhiyet tevhidine gelince ibadetlerin mahlukattan ayrı olarak sadece Allah'a has kılmaktır. Zira ilah kelimesi Arap'ın kelamında ibadet için yönelen vallık manasına gelir. O müşrikler şöyle diyorlardı. Allah ilahlar ilahıdır. En yüce ilahtır. Fakat bununla beraber onun yanında salihler, melekler ve benzeri başka ilahlar ediniyorlardı. Ve diyorlardı ki Allah bundan razıdır ve bunlar da onun katında bize şefaat edecektir. Sen bu hakikati iyice öğrendiğin zaman dinin ne kadar garip kalmış olduğunu da iyice anlamış olursun. Allah-u müşriklere karşı onların kanaatlerinin batıllığını ispat, et, ispat etmek gayesiyle onların rububiyet tevhidini kabul etmelerini delil getirmiştir. Zira kainattaki işleri düzenleyen sadece Allah olup onun haricindekiler zerre aldığında bir şeye dahi sahip değilken, ve de onlar bunu da kabul ettikleri halde nasıl olur da nasıl olur da bir yandan Allah'a dua edip onunla beraber bir başkasına dua ederler. Sıfat tevhidine gelince sıfatlara kabul etmek sizin ne rububiyet tevhidi ne de uluhiye tevhidi düzgün olmaz. Fakat şurası da vardır ki var var ki kafirler sıfatları inkar edenlerden daha akıllıdır. Allahu alem. Şirk çeşitleri Bil ki tevhidin zıddı olan şirk yani Allah'a ortak ve koşmak üç türlüdür. Büyük şirk, küçük şirk ve gizli şirk. 1. Büyük şirk. Büyük şirk insanı İslam dininden çıkarır. Allah Celle Celaluhu şöyle uyuruyor. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa bütün sap sapıtmıştır. Nisa suresi 116. ayet. Mesih şöyle dedi. Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar, onun varacağı yer de ateştir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Maide, su Maide Suresi 72. Ayet Büyük şirk dört çeşittir. Bunların birincisi dua şirki. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Gemiye bindikleri zaman dini yalnızca Allah'a halis kılarak ona yalvarırlar. Fakat... Allah onları salimen karaya çıkarınca ona hemen eş koşaldır. Ankebut Suresi 65. Ayet Büyük şirk çeşitlerinden ikincisi, niyet, irade ve gayede şirk. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenler orada işlediklerinin karşılığını uğratılmak uğratılmadan veririz. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. Orada yapmakta oldukları boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. Hud suresi 15-16. ayet. Üçüncüsü İsa'da şirk. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, haamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i İsa'yı Rab edindiler. Oysa tek ilahtan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ibadete layık ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Tevbe suresi 31. ayet. Bu ayetin tefsirinde herhangi bir kapalılık yoktur. Şöyle ki halk her ne kadar halk her ne kadar alimlere ve abidlere dua etmeseler de masiyet yani Allah'a isyan hususunda onlara itaat etmek suretiyle onlara ibadet etmiş oluyorlar. Adi ibn Atem şöyle demişti. Biz onlara yani bilginler ibadet etmiyoruz ki. İşte bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuya açıklık getirerek burada söz konusu ibadetim Masiyet yani Allah'ın emrine isyan olan konularda bu kimselere itaat edilmesi olduğunu bildirmiştir. Dördüncüsü sevgide şirk. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İnsanlardan bazıları aldatan başka varlıkları ona denk tutarlar. Onları Allah'a sevdikleri gibi severler. Müminler ise en çok Allah'ı severler. Bakara Suresi 165. Ayet 2. Küçük şirk Küçük şirk rüyadır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa... Salih amel işlesin ve Rabbin'e ibadette hiç kimseye ortak koşmasın. Kes suresi 110. ayet. 3 gizli şirk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bu ümmet içinde şirk, koyu karanlık bir gecede siyah karıncaların siyah taşlar üzerinde hareket etmesi gibi hareket eder. Bunun kefareti ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış oldukları şu duaya şu duayı yapmaktır: Allah'ım, herhangi bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden işlediğim günahtan dolayı da senden mağfiret dilerim. Küfür ve çeşitleri Muhammed bin Abdülvehab Rahimoğlu'la bu hususta şunları zikretmektedir. Küfür iki çeşittir. 1. Büyük küfür Büyük küfür yani küfrül ekber İslam dininden çıkaran küfürdür. Buna küfrü milletle denir. Beş çeşittir. Birincisi Yalanlama yani inkar küfrü Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'a karşı yalan uydurandan ''Yahut hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için kalacak yer yok mudur?'' Ankebe Suresi 68. Ayet İkincisi, tasdikle beraber büyüklenme ve yüz çevirme küfrü. Doğru olduğuna inanmakla birlikte büyüklenerek yüz çevirmektir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, ''Hani bir zamanlar melekleri Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler.'' O ise kaçındı, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Bakara suresi 34. ayet. Üçüncüsü şüphe, şüphe küfrü. Buna küfrü zan yani zanla dayalı küfür de denir. Allah Celle Celalü şöyle buyuruyor. Gurur ve kibille kendisine zulmederek bağına girerken bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Şayet Rabbime döndürülürsem hiç şüphem yok ki Orada bundan daha bundan daha iyisini bulurum dedi. Karşılıklı konuştukları arkadaşı ona, "Sen seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı mı inkar ediyorsun? İşte o benim Rabbim olan Allah'tır. Ben Rabbime hiçbir şey ortak koşmam." dedi. Kehf suresi 35 38. ayetleri. Dördüncüsü yüz çevirme küfrü. Allah Celle Celalü şöyle buyuruyor. İnkar edenler Uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Ahkaf suresi 3. ayet. Beşincisi nifak küfrü. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bunun sebebi onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar. Münafikun suresi 2. 3 ayet. İkincisi küçük küfür. Küçük küfür küfrül askar. İslam dininden çıkarmayan küfürdür. Buna küfrü nimet yani nimetten ankörlük ismi de verilir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah şöyle bir ülkeyi ibret için örnek verdi. Bu ülkede güven ve huzur vardı. Oraya her taraftan bol bol rızık gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından ötürü açlık ve korku belasını tattırdı. Nal suresi 112. ayet. Nifak yani münafıklık. Şey Muhammed bin Abdülvahib Rahim Allah şöyle diyor. Nifak iki yüzlülük olduğundan başka görünmek iki çeşittir. Bir itikadi nifak, iki ameli nifak. İtikadi nifak. İtikadi nifakın altı çeşidi vardır. Bunlar: Resulü yalanlamak, Resulullah'ın getirdiklerinin bir kısmını yalanlamak, Resulullah'a buz etmek, Resulullah'ın getirdiklerine buz etmek, Resulullah'ın getirdiği dinin başarısızlığını görünce bundan sevinç duymak, Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin başarı kazanmasını üzülmek, Bundan rahatsızlık duymak. Bu nifakın altı çeşidinden herhangi birisine sahip olanlar cernemin en alt tabakasında bulunacaklardır. Şikaktan yani ayrılıktan ve nifaktan yani iki yüzlükten Allah'a sığınırız. 2. Ameli nifak. Bu da beş çeşittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilince ihanet eder. Hadisin başka bir lafsında ise bunlara ilave olarak şöyle buyurulmuştur. Husumet ettiği zaman haktan ayrılır. Ah dediğince adini bozar. Sübhanek Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vuhdaka la ve estağfurika <Sessizlik> ve etubiylek.